Aüzü bİllahı ve ve ve ve ve abduhu ve Muta'baat ve Mertebeleri Mutabaatın manası muvafakat, yani uyum demektir. Yani, Aleyküm, sağ olun, sağ olun. Mutabaatın manası muvafakat, yani uyum demektir. Mutabi, muvafık, uygun demektir. Mutabahatın tam ve kasır olarak iki mertebesi vardır. Mutabahatın tam ve kasır yani kısa olarak iki mertebesi vardır. Tam mutabahat ravinin kendisine uyum gösteren başka bir tarihin bulunmasıdır. Tam mutabat, Ravi'nin kendisine uyum gösteren başka bir tarikin bulunmasıdır. Mutabatul kasra, yani eksik mutabat, Ravi'nin şeyhi için uyum gösteren başka bir tarikin bulunmasıdır. selamun aleyküm selamun aleyküm mutabaatul ravinin şeyhi için uyum gösteren başka bir tarikin bulunmazdır dedik. Hafız İbn Hacer En de, sayfa 77 şöyle demiştir. Hafız İbn Hacer En nuzhe, sayfa 77 şöyle demiştir. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun aleykümselam mertebeleri vardır Mutabatın mertebeleri vardır Eğer ravinin kendisine mutabat varsa Bu tamdır Eğer ravinin kendisine mutabat varsa Bu tamdır Şeyhine mutabat varsa Kasırdır, onunla tahvîye olur. Şeyhine mutabat varsa kasırdır, onunla tahvîye olur. Örnek: Tirmizi 2165 Enader en bin İsmail hatta Sena Muhammed bin Suqa Enader en bin İsmail hatta Muhammed bin Suqa an Abdullah bin Dinar an İbn Ömer radiyallarına isnadıyla İlah bin Dinar an İbn Ömer radıyallahu anı isnadıyla dedi ki Ömer radıyallahu an bize hutbe vererek şöyle dedi. Ömer radıyallah bize hutbe vererek şöyle dedi. Ey insanlar. Şimdi ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in aramızda ayağa kalktığı yerde kalktım. Şöyle buyurmuştu. Ey insanlar, şimdi ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin aramızda ayağa kalktığı yerde kalktım. Şöyle buyurdu. Size ashabımı tavsiye ederim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam selamünaleyküm. ve Size ashabımı tavsiye ederim. Sonra onlardan sonra gelenleri Sonra onlardan sonra gelenleri Size asabımı tavsiye ederim Sonra onlardan sonra gelenleri Sonra onlardan sonra gelenleri Sonra yalan yayılır Sonra yalan yayılır. Hatta kişi yemin etmesi istenmeden yemin eder. Şahitlik istenmeden şahitlik yapar. Sonra yalan yayılır. Hatta kişi yemin etmesi istenmeden yemin eder. Şahitlik istenmeden şahitlik yapar. Dikkat edin. Bir erkek bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Dikkat edin. Bir erkek bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Size cemaati tavsiye ederim. Size cemaati tavsiye ederim. Size fırkadan sakındırırım. kkak ki şeytan tek kişiyle beraberdir muhakkak ki şeytan tek kişiyle beraberdir iki kişiden daha uzaktır cennetin ortasında isteyen cemaatten ayrılmasın Kimi iyiliği sevindiriyor ve kötülüğü üzüyorsa o mümindir. Kimi iyiliği sevindiriyor ve kötülüğü üzüyorsa o mümindir. Bu isnatta en nadir bin İsmail zayıftır. münker hadisler rivayet etmesinden dolayı eleştirilmiştir. Bu hadisin mutabileri araştırıldığında, İmam Ahmet'in müsnet'te 1 bölü 18, bu hadisin mutabileri araştırıldığında, İmam Ahmet'in müsnet'te 1 bölü 18, Abdullah bin el-Mubarek Ebdena en Muhammed bin Suqa yoluyla rivayet ettiğini buluruz. Abdullah bin el-Mubarek Ebdena en Muhammed bin Suqa yoluyla rivayet ettiğini buluruz. 1/18 Bu rivayet en nadir bin İsmail'e tam mutabaattır. İbnül ül Mübarek büyük hafızlardan ve Müslümanların meşhur imamlarındandır. i̇bn Ebi Asım Es-Sünnede no 87 Ve El-Acurri Eşşeriada No. 4, İbn Ebi Asım Es-Sünnede No. 87 ve El-Acurri Eşşeriada No. 4, Asım bin Ebin Nucud, An Zir bin Hubeyş, An Ömer bin El-Hattab radıyalan yoluyla muhtasar olarak rivayet etmişlerdir i̇bn Ebi Asım Es-Sünne'de No. 87 Ve El-Acurri Eşşeri'ye de No. 4 Asım bin Ebin Nücud An Zir bin Hubeyş An Ömer bin El-Hattab radiyalan yoluyla muhtasar olarak rivayet etmişlerdir. Bu da En-Nadr ile İbnül Mübareke kasır mutabattır. Mutabat-ı kasıradır. Bu da En-Nadr ile İbnül Mübareke mutabat kasıradır. Böylece şu ortaya çıkar. nadir bin İsmail'in rivayeti İbnül Mübarek ve Asım bin Ebin Nücud'un rivayetleriyle kuvvetlenmiştir. Destek şahit. Şahit hadisin hem mana ve hem lafız bakımından ya da sadece mana bakımından uygun olan başka bir sabir yuvasıyla desteklenmesidir. Şahit hadisin hem mana ve hem lafız bakımından ya da sadece mana bakımından uygun olan başka bir sahabi rivayetiyle desteklenmesidir. Örnek, Müslim 2 bölü 697, Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslim 2 bölü 697, Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her iyilik bir sadakadır. Her iyilik bir sadakadır. Bunun şahidini İbn Ebiddunya, Kazaul Hava içte no 8. Bunun şahidini İbn Ebiddunya, Kazaul Hava içte no 8. Said bin Süleyman tire Musevvir bin Es Salt Saip bin Süleyman tire Musevvir bin Es Salt tire Muhammed bin el Münkedir tire Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma isnadıyla merfu olarak aynı lafıza rivayet etmiştir. Bu hadis, Huzeyfe Radiyalan'ın hadisiyle hem mana hem de lafızla ittifak ederek şahit olmuştur. Örnek 2 Bunu ayhbaru Isfahanda 2/323 2/323 Mesleme bin Abdurrahman el Basri tire Abdullah bin Cafer tire Abdullah bin Dinar Aleyküm ve Tire İbn Ömer radiyalanma İsnadıyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Naim Ahbaru İspeyan'da 2 Mesleme bin Abdurrahman el Basri Tire Abdullah bin Cafer Tire Abdullah bin Dinar Tire İbn Ömer radiyalanma İsnadıyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuklarınıza beddua etmeyin ki Allah'ın icabetine tevafuk etmesin. Çocuklarınıza beddua etmeyin ki Allah'ın icabetine tevafuk etmesin. Bu hadisin Mana olarak şahidini Müslim 4 2304 uzun bir hadis içinde. Müslim 4 2304 uzun bir hadis içerisinde. Ebu Davud 1532 ve İbni Hibban 2411. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhuma'dan rivayet etmişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kendinize beddua etmeyin Çocuklarınıza beddua etmeyin Mallarınıza beddua etmeyin Kendinize beddua etmeyin Çocuklarınıza beddua etmeyin Mallarınıza beddua etmeyin Ta ki Allah'tan istekte bulunulup da icabet edildiği ana tevafuk etmesin. Rivayet yollarının toplamı ile takviye. Şahit ve mutabilerin bilinmesinin faydaları. Şahit ve mutabilerin bilinmesinin faydaları. 1- Mahfuz veya maruf olan rivayet yolunun şaz veya münker olan yoldan ayırt edilmesi. 2 desteklerle rivayetin takviye edilmesi. Desteklerle rivayetin takviye edilmesi. Desteklerle takviye sahihli gayrihi ve hasenli gayrihi tabirlerinin bilinmesini gerektirir. Desteklerle takviye sahihli gayrihi ve hasenli gayrihi tabirlerinin bilinmesini gerektirir. Sahihle gayrihi bizzat hasen olup bizzat hasen olup kendisiyle aynı derecede veya daha kuvvetli olan diğer tariflerle gelmiş olan hadistir. Bizzat hasen olup kendisiyle aynı derecede yani hasen olan bir hadistir veya daha kuvvetli olan diğer bir Diğer tariflerle gelmiş olan hadistir. Önceki muaddisler sahih ile hasen arasında ayrım yapmamışlardır. Önceki muaddisler sahih ile hasen arasında ayrım yapmamışlardır. Bilakis, sika veya saduk bir ravinin hadisi zaptı sabit olmuşsa, bilakis sika veya saduk bir ravinin hadisi zaptı sabit olmuşsa, bunu sahih kabul etmişlerdir. Sahih ile Hasen ayrımı sonraki muaddisler katında kararlaşmış bir meseledir. Sahih ile Hasen ayrımı sonraki muaddisler katında kararlaşmış bir meseledir. Bu ayrımın faydası, ihtilaf durumunda tercih imkanı sağlamasıdır. faydası aleikum selamünaleyküm. İhtilaf durumunda tercih imkanı sağlamasıdır. Rivayet yollarının toplamı ile hasen olan yani hasenli gayri hadis. Rivayet yollarının toplamı ile hasen olan yani hasenli gayri hadis. muhtemel olarak zayıf olan bir hadisin yani şiddetli zayıf olmayan muhtemel olarak zayıf olan bir hadisin rivayet yollarının çokluğu ile hasen derecesine çıkmasıdır. Bu tarif, Tirmizi Rahimullah'ın Hasen hadis tanımından dolayı sonraki muaddisler tarafından kullanılmıştır. Yani Hasenli Gayrihi ifadesi. Bu tarif, Tirmizi Rahimullah'ın Hasen hadis tanımından dolayı sonraki muaddisler tarafından kullanılmıştır. İrmizi Hasan hadisi için 3 şart zikretmiştir. 1 Rabisi yalancı, yalanla itham edilmiş veya metruk olmamalıdır. Aksalde zayıflık muhtemel değil, şiddetli olur. 1 Rabisi yalancı Yalanla itham edilmiş veya metruk olmamalıdır. Akseralde zayıflık muhtemel değil, şiddetli olur. 2. Birden fazla yoldan rivayet edilmiş olmalıdır. birden fazla yoldan rivayet edilmiş olmalıdır. 3 şaz veya münker olmamalıdır. Muhtemel zayıfın mutabaat ve şahitlerle takviyesi Temel zayıfın mutabaat ve şahitlerle takviyesi. Mutabaat ile takviye özel bir dikkat gösterilmesi gereken ince bir meseledir. Zira her mutabi ve her şahit takviye elverişli değildir. Mutabaat ile takviye özel bir dikkat gösterilmesi gereken ince bir meseledir. Zira her mutabi ve her şahit takviye elverişli değildir. İlim ehli rivayet yolları ile takviyeyi bizzat muhtemel zayıf hakkında tahsis etmişlerdir. Şiddetli zayıf rivayet takviye olmaz. İlim ehli rivayet yolları ile takviyeyi bizzat muhtemel zayıf hakkında tahsis etmişlerdir. Şiddetli zayıf rivayet takviye olmaz. Bilakis şiddetli zayıf olan hadisin rivayet yolları ancak zayıflığı artırır. Aleyküm tamam. Bilakis şiddetli zayıf olan hadisin rivayet yolları ancak zayıflığı artırır. Nitekim Tirmizi'nin yukarıda geçen şartlarının ilki de bu manayı ifade eder. Mutabî rivayet şu sebeplerle zayıf olan rivayetlerde fayda verir. Mutabî rivayet şu sebeplerle zayıf olan rivayetlerde fayda verir. Bir, Meçhulül hal veya mestur Ravi'nin rivayeti. Yani meçhulü'l-ayn değil de meçhulü'l-hal veya mestur, ravinin rivayeti. İki, mürsel rivayet. Üç, munkatı, isnadına kesinti olan rivayet. Dört, müdellisin ananeli rivayeti. 5. Hataları olup metruk derecesine ulaşmamış olan kötü ezber sahibi ve ihtilata uğramış ravinin rivayeti. Hataları olup metruk derecesine ulaşmamış olan kötü ezber sahibi ve ihtilata, yani hafıza karşılığına uğramış ravilerin rivayeti. Bunlar muhtemel zayıflıklardır. Bunlar muhtemel zayıflıklardır. Bu türden zayıflığı olan iki tarik ile bir hadis gelmişse biri diğerine destek olur. Mutabi rivayet şu şiddetli zayıflık sebeplerinde fayda vermez. Mutabir rivayet. Şu şiddetli zayıflık sebeplerinde fayda vermez. Bir, modal peş peşe iki veya daha fazla ravinin düştüğü rivayet. ki Yalancı veya yalanla itham edilen, hadis uyduran veya hadis uydurmakla itham edilen ve münker rivayetlerinin çokluğu sebebiyle terk edilmiş metruk ravinin rivayeti. Yalancı veya yalanla itham edilen, hadis uyduran veya bununla itham edilen ve münker rivayetlerinin çoklu sebebiyle terk edilmiş metruk raminin rivayeti. 3. Şaz veya münker rivayeti. Bırakalım. Şevahit ve mutabat ile tashihe bir örnek. Şevahit ve mutabat ile tashihe bir örnek. Bunu bir sonraki derse bırakalım inşallah. Subhanakallah müvebi hamdik ve eşşodan ilahil antevattekiler şirkedek ve estafrukiyetubilek öde var mı? Hayır. İsmi var bu o zaman. Öyle. öyle. Evet. Sayın Ben Ev er, Arıbel Katadet Emiroğlu. E, ar Bunların hangisinde birisi şüphesi vardır ve katıdır. Said ibn-i Aruba'dan başladım. Ee, takripte Hafız İbn-i Sika Hafız çokça tenis yapar diyor. Hangi mertebeden bana bakabildin mi? Ona bakamadım hocam, ee, gördüm. Bir de şey diyor, ihtilatta bahsediyor. diyor. İhtilata Evet. Ee, Teşhis-i bul Peki Katade'den rivayetleri hakkında özel bir şey araştırdın mı? Evet. Onu görünce zaten diye ee, bir şey çok ilgilenmiyorum. Teslim oluyorma hafız mizzi şey sözlerini aktarıyor. Ee, Sıkaldığı konuşmalar bir sıkıntı yapıyor zaten. Ee, Yahya bin Bayin, Ebu Zora, Nesayi, Sıkasa ya da birçok abi. abi. Ee, hatta bir de şey gördüm, İneb Hatin babasından şeyin aktarıyor. Ee, İhtilatı uğramasından önce. Sikai'de ve Katarden'in yanında insanların en bilgi izlediği diyor. Evet. Yani bu da olası bir ihtilat şüphesine de müddet ediyor. Ee, ki bu olmasa bile zaten e, birçok yerden şey geliyor. Ee, kim demiş bu? Yine Ebu Hatim'den geliyor. Le mektub illa tefsirü ka tef Katade'den tefsir dışında kimseden yazmadı diyor. Da oku ifade. diye mektup ben yazmadım. Ondan, yani onun Katade'den yaptığı rivayetlerde tefsir haricinde başka bir rivayetini almadım diyor yani. Evet, evet bu böyle bir nakib var. Bunun dışında şeyin hakkını çok görürüz. Bu şeyde de var, takrifte bile var. Katade'nin yanında insanların hani esbitliği sabitliği. Evet. Bunu gördüğüm zaman hani zaten Katade'nin rivayetler rivayetleri çok. sıkıntı yok, evet. Ama şu şeyi en çok olmuş. Peki, Katade'nin Ebu Rafi'den rivayeti? Değil mi hocam ben? Söyleyeyim. Katade sıkıntılı biraz şey açısından. Tedlisi açısından. Tedlisi çok var. Bir de şey var. Hani... Ben görmeseydim ribadetleri, Kaderi'ye gitti ithamı. Evet. Ee, şey sözünü gördüm, Tehsibur Kemal'le, derste de vermiştiniz onu. Ee, Ali bin Medine Yahya bin Said'e şeyi söylüyor, Abdurrahman bir mehdenin bir başı ya da ona çağırın herkesin ribadetini terk et diyor. Yahya bin Said buna karşı çıkıyor, yani böyle yaparsak diye elimize kimse kalmaz diye birkaç kişi zikrediyor. Evet. Katar'da <gülüyor> <de> bunu yaparız. <bırakırsınlar. gülüyor> tefsirde imam ayrıca Evet. Ee, yani o yüzden bu birader şeyi göz önünde bulundurmamak lazımsa kadiriyye mevzusu evet. yani onlar yeri bir şey zor. Kadiriyye propaganda deste değil, davetçisi değil. Eee sikalli konusunda çok bir sıkıntı yok genelde fakhepte, sikas sikat diyotta birçok yerde bir tek işte bu kadiriyye bir tanımı var. tellisi var. Hesibur Kemal'de hafız-mizci şeyleri arasında Ebu Rafi radiyallahu anh'ı zikrediyor. Onayacağım. Şu Şube işitmedi diyor. Şube Katade'den. Evet. Katade ondan bir şey işitmedi diyor. Ebu Rafi'den. Şube'den Akçaç. Yine böyle birkaç lafı var da, Şube'den Akçaç bir teşhiddi şey olduğu için. Yani burada müteşehhidli değil. İşitme meselesinde eee eğer e, işitti diyen varsa veya işitmeyi ispat eden birisi şey varsa ona bakar. Ve burada o kendi süneninden de yani merasimde de diyor. naklediyor. diyor. Aynı hadisenin altında Katar diye burada bir şey işitmemişte diyor. Ve bu evet, e, yani da diyor. Kendi süneninden. Ha, Kıta'ya da işaret ediyor. E, Ahmet cami-i tahsilde alayı zikrediyor Bunun Ahmet bin Amr Raynavullah, Enes bin Malik, e, de bir sahabeyi daha dışında sahabeden işitmemiştir diyor. Ama hocam, bütün bunları hani bozan şey oldu, Buhari'de var. Buhari hüccet getiriyor. Ebu Rafide'nin rivayetine. Evet. Ben size sormuştum, şimdi bir hadis var. E, hadis, Allah Teala şey yani, rahmetini, kazanını geçmiştir. Bu hadis birkaç farklı lafızlarla geliyor. Hı. Hani ben şeyi bilemedim. Makhrun mu diye evet. şüphe ettin. Bukhari'de bir şey yok ama. Hiç yok Bukhari'de yok. Yani Bukhari'nin Makhrun e, rivayeti ravi hakkında. Şimdi Makhrun rivayet dediğin zaman e, birlikte rivayet ederler. Eğer katade ve falan diyorsa bu Makhrun rivayettir. Ama ayrı tariflerde getiriyorsa bu Makhrun değil. Evet. Onun başkasından yaptı evet. bu harika ee, ama şöyle bir şey takıldı benim kafama. Buhar uccet getiriyorsa mesele bitiyor zaten değil mi şu an? Yani. Evet. Ama şunu soracağım. Yani is ispat eden nefhedele muhattemdir. Yani, i̇spat eden nefhedele kaidesi dedim. Buhar'ı getirdiyse artık şey yapmaz evet. dedim. Ama şunu soracağım hocam. Ee, hadiste hatta o hadisin Bağabbaşlarının altında mesela Burç Suresi'nden şeyi naklediyor. İşte fi levhi mahfuz falan tarzı hadis şey ayetlerle marke Şimdi kaderilikle itaat edilmesi bu mu? Bu benim kendi aklımda. Tefsirle ilgili şeyler mi? Yok, rivayet ettiği hadis kaderle başında levmi mahfuzla ilgili falan meseleler var. Şimdi bak kad e, katı e, kaderilikle itaat edilmesi meselesi eee Allahu biraz Hasan el Basri'nin yakın arkadaş olmasından kaynaklı. Çünkü Hasan el Basri'nin o mektubu olayı falan da var ya, e, bu tip şeyler de onların asrında işte e, Muhammed bin Yahya Zühli ile Bukhari'nin arasındaki meselede olduğu gibi yani aslı olmayan şeylerin de yaygınlaşması var. Yani adam onunla meşhur oluyor ama aslında alakası yok. Yani kata deden, hani böyle kaderle ilgili e, ciddi bir şey ben bilim kaderle nakledilmiş değil yani. Ama kaderlik ithamı var onun hakkında. var okunması gereken yolun çok göründüğü hakikat kavatılıyor biraz olduğu ve bir de cettadil kaidelerinde şeyi söylemişti zaten akranların birbir arası Evet. birbirine yaptıkları şey, şeyler onlar da Selamun Dikkatli oldum yani. Aleykümselam. Yani sıhhiye boyu. Katadı eskiden beri yani selef ininde de imam sayılan birisi. Kaderde bin diamet sedusi. Yani Enes bin Malik radiyallahu anh'ın öğrencilerinden, ilmi çoğunluklarından olan birisi. Tefsiri de Enes radiyallahu anh'dan, e, şeyden, vasıtalı olarak İbn-i Abbas radiyallahu İkrime yoluyla İbn-i Abbas e, alan birisi yani. Ama şeyde, yani kaderilik suçlaması bu ithamdan ibaret. Yani ispat edilmiş bir şey değil bile kadarıyla. Bir tane söz var hocam bayağı birkaç senettte geliyor da sözü tam hatırlamıyorum. O da zaten açık bir söz değil galiba. Yani ben Arapçasını yanlış şey. Yapamadım. Zaten bu tür sözlerden dolayı yükleniliyor. Yani evet. mesela Buhari'nin sözü de öyle. A, e, ale meselesindeki sözü de kapalı olduğundan farklı tarafa çekilmiş. Yani bu sıkıntı yok yani e, şey olarak ispat olarak sıkıntı yok. Yani Ebu Rafi'den işitmesi ıspat eden nefretine mukaddemdir şeyle. Said bin Ebu Arbe'nin de Katade'den rivayetlerin ayrı bir şeyi var. O da problem yok. Şimdi, burada şeye dikkat edilir sadece. Said an Katade diye gelirse, birkaç tane Said var Katade'den rivayet eden. Birisi Said bin Ebu Arbe en sağlamı. Bir, Said bin Yezid var. O da Hasan mertebesinde. Ama Said Bin Beşir zayıf. Başka Said Şu an aklıma gelmiyor yani meşhur Saitler bunlar. Başka var mı? Bellesen yapın işte. Aşağıdaki isnatları sabra Halid bin Dinar dedi ki bize Umar'ı bin Lümey'i tahdüs etti. Dedik ki bize Ebu de Sa'yip tahdüs etti. Bu istatı, evet. İsaanlar. Öncelikle Halid bin Dinar, tam ismi Halid bin Dinar, Ebu'l-Bel-Pesşehir'in peşine salakadan tabi yine kısık görünmemiş. Hangi bölgede yaşamış? Ağzı-Ovbas kılık, Sütüphir'de denilmiş, Nil'de oturmakta. Nil'in yerini söylemiş, Medenilikler arası Nil'in yerler oldu. Basra bölgesi demek, evet. İkincisi, Umar ibn Cüveyn. Tam ismi Umar ibn Cüveyn, Ebu el el-Basrîn. Dördüncü tabakta, orta tabakasında Hicre'yi 134 O da Ebu Sa'ki el Zaten Ebu Sa'ki el sahibi. Onun zaten şeyini incelemedim. Yani sahibi olduğum için evet. zaten gerek gerekliyemedim. Saygıdır Fakat Ebu Harun el-Abdi. Ebu Harun el-Abdi'ye bakım hocam, Ahmet bin Anbel'in metrufi'li tezuduk Kemal'de, üç gün dokuzdan şu an arasım. değil i̇bn Abdilber, Hadis'te zayıfdır. bazıları yalanla itham etmiştir demiş. Tarih-i el İsmail bin yani Ebu Harun'un Hadis'te yalan söylediğini dediğini Ebu Muhammed el İşbili ondan Sikar ağabeyle rivayet etmiştir. Onların İbn-i de İbn İbn İbn Ömer'den i̇bn Said 3'ün alakalıdır demiş. Basra'yı ilimlenir demiş ve hafifte demiş. Tezübül İbn-i Aceres Kabe'nin Tezübül Tezübül ve rivayet ettiğini söylemiş. Yani öğrencilerden şey, yani saymış. Ayrıca öğrenciler arasında Ali bin Dinah saymış. Zatıbül Tezübül Tezübül Şöyle bir şey demiş, doğru çevirdiysen. Ondan rivayetinde yani Ebu Said'in rivayetinde doğru değildir gibi bir şey söylemişler. Bu şey mi? Metruh bir ravi. Yani çoğunlukla zaten Ebu Said el-Hudir'den geliyor rivayetleri. İbn-i ben de yeni duydum. Arapçası şöyle de hocam İbn-i İmfa'nın. Kâhne yâr ve an Ebu Said mâ neyse min hadise. Ebu Said'in olmayan hadislerini ondan rivayet etti. Yani ondan işitmedi yani Olmaz. uydurma, uydurma etam ediyor veya, veya uydurma nispet etmek diye. Şey şey Nerede? Şey var. İbn-i Meccim süneminde. 2 bölümün 400 bin. Bu zaten işitmesiyle ilgili bir problem yok. Yani ya, işitiyor yani. fakat ondan işitmediği hadisleri, ondan işitmiş gibi rivayet etmezler. Zaten ona yetiştiğini de gösteriyor. Evet. Yani açıkça beyan etmiş. Ona yetişmiş ama meskup olduğu için onların rivayet etmediği zaten birbiriyle birbirine de. Evet. <gülüyor> bin Ölmik, Salim bin Abdullah bin Ömer, Hasan el bir öğrencileri saymış, ya da şeylerini saymış, onu saymış yazmamış. Ahmet dedi ya da Şimdi Reva an der, Reva an falan filan diye sayar, bunlar hocaları, hocaları. ve Anhu diye devam eder, anho dedikleri de öğrencileri. Ahmet Halit için şeyh Sıkat sikat diyor ya da sikat-ı Şey yani onun şeyh-i sikat-ı şeyh. Şeyh-i sikatun. Sikat bir şeyh. Güvenilir bir şeyh. Ebu Atim hadisi yazılır dedi ve onun zikretmiş. İbn-i da zikretmiş. El-Cerh ve Tartürl-i Novi'nin İbn-i Vâk'ın babamdan işittim şöyle diyordu. Bize Abdurrahman söyledi. Bize Abdullah'ın... Yukarıdakileri söyledi. Nereden geldiğini söylemiş sadece. Tarik yani İsmatları söylüyor. Yani Halib bin Dinar'da sorun yok, o sıkabiliyordu. Ha, Halib bin Dinar'da dolduğum hikayette bulunduğu Ebu Muaviye Ebtari'nin Elameş'ten orayı Nes bin Mahi'de bir kez isim. Ebu Muaviye Ebtari'nin Muhammed bin Hazmeti Temmime Es-Said, Ebu Muaviye Ebtari'ye geçiyor ki, 210 yılında doğmuş, 295 yılında ölmüş. Süleyman bin Mihran el-Eseb el-Kahale, Mevla'vun Ebu Muhammed el-Kufi el-Ameş Ameş'in tam açık ismi, doğum 61 ve 148 veya 147 Değerli zaten sahabe, Enes Malik El-Ameş'e baktım sahabeye, zaten bakmaya gerek yok El-Ameş tezübü tezübü tezübü, Enes bin Malik e denir de gayet bir fakat eşitliği sabık değildir demiş Ali gün Medin'i Enes Malikten Malik'e salmadım, onu kına yaparken ben namaz kurarken gördüm demiştir İbn Mayn el Amish enes radialanla müslüman olarak rivayet etti demiş Ebu Atim enes bin gördü ama ondan eşitmedim demiş Ebu Atim <gülüyor> etti meskii bunayından eşittim dedi ki rivayet etmedi Ebu Atim Amish'ten bir şey Amish'ten şey rivayet etmediğini söylemiş Ebu Atim merasıl Damet bin Hamdan Şem Şem Şemit ismiyle bin Atadan Atanın isminin onu şey yapmam lazım Şemere geçmiş ya da geçmiş. Şimir. Şimir mi? Şimir bin Atadan işitmedi demiş babasından. Ahmed'in Ebu sala memlekeyi işitmediğini ve ondan tetkis yaptığını söylemiş. Ahmed bin Ahmed bu şekilde söylemiş yani. İbn Ebn Zakat zikretmiş Abdullah bin Dawud el Hariri. Şimdi El-Ameş imam fakat Enes radiyallahu zaten daha önce derste de bir kaç şeyini evet. geçtik. Yani idrak etti yetişti ama ondan rivayet yok. Evet. Fakat şeyde sanki bir hata yapmışsın gibi Ebu Muaviye hal tercemesinde Farklı bir Ebu Muaviye'ye bakmış olabilirsin. Muhammed bin Hazım etkiliğine... Şimdi sevdi. onun <gülüyor> e, doğumu kaç? 213 mu diyor? 213. Ameş'in kaç? Zaten ona baktım. Onda sıkıntı var herhalde hocam. Onu söyleyecektim ben. Ona benim de adım Arapça yetmedi? Hı. Ona yetişip yetişmediğini tam şey yapamadı, bulamadı. Yani, Orada bir sıkıntı var yani çünkü uzun bir şey yazardı. Yani, Ebu Muaviye Eddarir, başka bir Ebu Muaviye Eddarir. Sen başka birisine bakmışsın gibi sanki. Yok bundan eminim de hocam, burada yazılan yanlış bence tezipten. Tez, tarih tez, mi? O tarihi yanlış gibi yani geliyor bana. Yani bir bir şey var burada. Çünkü Ebu Muaviye Eddarir, e, Amiş'in şeyi öğrencisi ama farklı bir muhabbet ayrı olabilir. Bunu şeyden, mesela testipten baktığın zaman, e, şemleden bakıyorsan eğer el amesi bulduğunda öğrenci bu arasında, ha, oradan baktım. oradan, baktım, oradan, baktım, şey oradan tıkladım, şey. bu çıktı. Aynı şeyde, o, o zaman rakam rakamla ilgili bir şey olabilir. O ama 193. Açıklamalarda bu sanki şey yapıyor. 213 mü diyor? 213 açıklamalarda bunu değil mi? Açıklamalarda tam çeviremediğim için. Yani 10 yani. yani on sene 10 beraber... Yani... Şey şey. 213 değil de, 113 olabilir. Yani orada rakamda bir hata var Allah Lâme <gülüyor> o zaman. Allah'u Lâme o zaman. Yani. Ama siz zaten söylemiştiniz. 23. 22. He? 23. Yani 123 gibi. Tabii öyle bir şey de olabilir. Tamam. Evet, Bu rakamın hatası var. Artık, e bu maviyenin Maviye tedlisiyle ilgili bir şey var mı? E bu maviyenin tedlisiyle ilgili gibi çok şey var canım. ya. Tam bir şey yapamam, çözemedin mi şimdi? Söylemek istemiyorum, yanlış bir şey söylüyorum. Evet. Başka var mı vakti? Hatta bu telisinde geçiyor isim. Bu yani, bir raf hani... da kaçinci tabaka hani? Dördüncü tabakada diye geçmişti bana. Dördüncüde bir yanlış var. <gülüyor> tabakayı şey şey Şimdi teliz tabakalarını El İhtibat kitabından bakın veya Salat-ül cami Tahsil kitabından bakın. Ondan bakmışsın. Şimdi ondan bakıyorsun da, mesela El İhtibat, İbn-i e, tabakalandırmasındaki nitelemeleri başka, e, şeydeki başka cami tahsildeki nitelendirmeler başka. Yani tabakalara verdiği manalar önemli. Birinde, üç, yanlış He. İşte üçüncü tabaka. İbn-i e göre üçüncü tabaka. Çünkü Ebu Muaviye'nin şeyi. Üçüncü tabakanın şeyi neydi? Ne, Tasrih etmelikçe kabul edilmez. i̇bn e göre dördüncü tabaka zayıf ravilere ait. Ama bu Ebu Muaviye'ye darir saduk mertebesinden aşağı kalmayan bir ravi. Yani zayıf. Farklılıkla nitelenmiş birisi değil. Yani teblis bunu farklı bir mertebe olarak, yani daha fazla mertebe saymış hâlâyi. Yani mertebelerin açıklamasını bizzat o müelliflerin kendilerinden şey yapmak lazım. Mesela onun dördüncü mertebesi i̇bn Hacer'e göre üçüncü mertebeye denk geliyor olabiliyor bu tip şeyler var yani. Farklılıklar var, açıklamalardaki farklılıklar. Başka bakmadın nereden bu kadar? Değil mi? Yok hocam. Tamamdır. Evet. Şey Tabii yani eee hadise istivarında soroctiler Hatip Bey bağlar bizim sorası değil mi? Evet. Bizim şurada az önce geçirdiğimiz ifade Tirmizi öncesi ve Tirmizi sonrası. Hani önceki maddeleri derken tırnızdan önceki ve arasındaki diyoruz burada. Bu da onu kastettir. Yoksa genel diyor. anlamda müteahhirin, müte, mütegaddimun şeyi hatibirbada değil diye geliyor. Mutabahat Kasır'a anlamadım hocam ben ya. O. Şimdi mutabahat Kasır'a, şurada örnek vermek gerekirse zaten şeylerin derste verdiğimiz örneklerde, diyelim, hadis Ömer bin Hattab Radyoland'dan geliyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, kim rivayet etmiş? Bir rivayette Zir bin Hubeyş. Öbüründe İbn Ömer radıyallahu anh var. İbn Ömer'den i̇bn Dinar mıydı? Abdullah bin Dinar. Şuraya Ömer radıyallahu anh. Şimdi mutabihatımız nerede? Burada Zir radiyallahu anh. Ondan Asım. Şurada İbn Ömer Ondan kimi rivayet etmiş? i̇bn Dinar. Ondan Muhammed bin Suuka. Muhammed bin Suuka'dan iki tane ravi rivayet etmiş. Birisi nadır Öbürü İbnül i Mübarek. Şimdi, nadır bin İsmail diyor ki, ''Bana Muhammed bin Suuka, o i̇bn Dinar'' diye isnadı veriyor. Ama Nadir'da bir zayıflık var. Biz bunun mutabilerine bakıyoruz. İbnül mübarek ki görüyoruz. İkisi de aynı şeyhten rivayet ediyor. Buna tam mutabat diyoruz. Yani İbnül Mübarek Nadr'a tam bir mutabat yapmış. Aynı şeyhten rivayet etmiş. Şuna ise mutabatı kâsıra diyoruz. Çünkü farklı tarikten getirmiş. Yani şeyhine mutabat getirmiş. Muhammed'in bin rivayet etmemiş de onunla aynı tabakadan başka bir tarikten getirmiş. Hı hı. Bu mutabatı kâsıra oluyor. Yani şahit gibi bu. Eğer e, biz hani şahidi, teknik, ıstılahla farklı sahabeden gelmesi diyoruz ya, burada da farklı şahitten gelmesi mutabatı kâsıra oluyor. Peki bu İbn-i Ömer'le zir arasında olsa gene mi bu mutabatı kâsıra olacak? Mesela Nasıl? sadece Asım'ı oradan silelim. Zir ribayet ettin diye. Asım'ı silersen isnat kopar ki. Muhammed bin Sulh'a mı? Yok yok, onu kopartmayacağız hocam. Hayır, Hayır. buna Şurası yani. devam edecek, Asim'i sileceğiz. İbn-i Ömer'le birbirine karşı karşıya kalacak. Yani Zir, i̇bn Ömer'den rivayet etmiş olsa. Yok, onu silelim. Zir rivayet etsin. Zir rivayet etti. Onun. Fakat birbirine... İbn-i Dinar, Zir'den rivayet ediyor. Öyle mi? Hocam, şimdiki. Zir rivayet etti, Asim'i karıştırmayalım. Zir'in rivayeti var elimizde. Bir de Nadr'ın rivayeti var. İkisi birbirini tutuyor. Şimdi sen tamam. öyle şey yaparsan, bunlar farklı tabakalar. Bu tabi. Nin. yani tabiin şu imnidiğin ara bek gelir, imnömer radiyalar mısa abi? Yani bunlar birbirine karşılayan kimseler. Sen burada ağzını çıkarırsan, isnatta kopukluk olur zaten. Hocam, şöyle diyeyim ben. Zir rivayet etti. Bu bizim elimizde var. Onu biliyoruz. Asım. Zirden, zir'e kadar ulaşan isnadımız nerede ama? Zir'den i̇şte kim rivayet edeyim, ediyor? Var diyelim yani elimizde var. Zir direkt Ömer'den rivayet etmiş. Ömer tamam. Yalandı. Onu biliyoruz. Bu şekilde bizim elimize gelmiş. Nadirin rivayetiyle o bir belirle uyuşuyor. Mutabatı kasır olur. O oluyor mu? Yani farklı bir şekilden geldiği için mutabatı kasır olur. Yani sen burada Asım'ı çıkarsan başka birisine koymak zorundasın. Yani, yani bu tabakaya sırası var diyelim el yazması mesela. Üzerinde üstünde birisi daha olsa mesela İbn-i Damire sahaftlık olsa yeterli mi var mesela. İbn-i Dinarda zayıflık olsa, zirin üstünde birisi daha olsa o zaman ayrılıyor olur değil mi <gülüyor> muhakkak. Anladım. Şimdi bak. Mutabatı kâsıra'nın veya mutabatı tâmmen'in sıhhat açısından bir şeyi yok. Bu tabir teknik şey. tabir olarak. Yani mutabatın nereden sağlandığı, kendisinde mi sağlanıyor yoksa şeyhinden mi sağlanıyor mutabat? Yani bu kâsıralığı tamlı bununla alakalı. Şeyh'in şeyhinden mi oluyor diye. Bak mesela şöyle düşün. Şu tariki attık. Görmüyoruz bu tariki. Bunu İmran el-Radiallağınla rivayet etmiş. Onlar imli dinar almış mı? Almış. Sen bunu başka birisinden getirdin. İmli dinardan rivayet eden. Yani burada ziri çıkarmamız lazım senin dediğin tabirde. Asım imli dinardan rivayet etmiş olsun. Bu yine mutabat kasira olur. Ama Asım'ın Muhammed bin Suhaier rivayeti mutabatı tamne olur. Nadra mutabatı kasira olur. Çünkü Tarif olarak ne dedik? Mutabatı ı tam ravi'nin kendisine mutabat eden bir tarikin olmaz. Yani aynı da iki kişi rivayet etmiş, bir mübarek birisinin adı bin İsmail. Bu tam bir mutabat. Mutabatı ı kasra ise şeyhine mutabat gelmesi. Mesela bu ikisi Muhammed bin Sulhka'dan işitmiş. Fakat Asım da rivayet ediyor Muhammed bin Sulhka'nın emsali tabakasından. O i̇bn Dinar'dan işitmiş. Buna da mutabat-ı diyoruz. Yani şeyhına mutabat geliyor çünkü. Kendisine değil. Hocasına geldiği zaman mutabatı ı oluyor. Hocasının hocasına gelsin hocam. Yine kalsıradır. Yine, kasır, Yine, kasır. Kasır. Yine kasır. Yani Hocasının hocasına da kalsıra olur. Ravinin kendisinde öyle. Tam evet. mutabat. Yani Şurada.